Düşünürler Topluluğu. Çocuklarla bir soru ya da kavram üzerine felsefi tartışmalar. Hazırlayan ve sunan Özge Özdemir. Herkese merhaba. Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir. Bugün küçük düşünürlerimiz Kaan, Defne, Ece ve Alp de aramızdalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz tekrar. Bugün ne tartışacağız? Bugünkü felsefi tartışmamız ne derseniz çok temel bir soru. Duymak ile dinlemek. Bu iki kavramı düşündüğünüzde bunların arasında bir fark var mı? Duymak ve dinlemek. Ece. Duymak ve dinlemek arasındaki fark konsantre olmak olabilir. Şimdi... Dinlerken böyle tüm konsantras konsantrasyonunla birlikte söyle söylenenleri e, duyuyorsun, beynine yazıyorsun. Ama din duymak yani şu an belki birisi dünyada bir yerde müzik dinliyordur. Ama başka bir iş yaptığı için müziği duyuyordur ama ne dediğini anlamıyordur. O zaman duymak gelen bir sesin kulağına ulaşması ama senin farkında olmama şeyde dinlemekte. Ciddi anlamda konsantrasyon var dedim, bir de aklına yazmak mı dedin? Yani evet, böyle e, dinlerken hı. mesela ders dinlemek. Ders duyarsan sınavda yüksek not alamazsın ama ders dinlersen hı hı. sınavdaki en zor soruları bile cevaplayabilirsin. Peki, ders dinlemek üzerinden örneklendireceksin. Alp sen ne diyorsun? Bence Ece'ye katılıyorum... ...duymakla dinlemek aynı şey değil mesela... ...arkadaşın konuşuyor... ...onu duyuyorsun... ...ama başka bir şeye bakıyorsun, onu duyuyorsun... ...ondan sonra sonra soru sorduğunda... ...cevaplayamayabilirsin... ...ama dinlemek mesela yine arkadaşın konuşuyor... ...onu dinliyorsun... ...ondan sonra işte şunu şunu nasıl yapayım dediğinde... ...ona cevap verebiliyorsun... Hı hı. ...bir o tanesinde hı. ses kulağına giriyor... E, ...ama dinlemiyorsun... diğerine konsantre... ...konsantre olarak dinliyorsun... ...konsantrasyon sözcüğü de ne zormuş ha? Herkes dırıt dırıt diye takıldı onda. <gülüyor> Peki, arkadaşın konuşurken... ...onu dinlemek dediğinde... ...aslında bir karşılıklık var orada değil mi? Karşılıklı oluyorsunuz yani. Evet. Çünkü şey dedin, hani onu dediğini dinlemişsem... ...ona cevap da verebilirim. Yani... O zaman iki kişi arasında oluyor dinleme. Evet. Peki. Kan. Ben de Ece ile Alp'e katılıyorum. Zaten bence... Dinlemedikten sonra duymanın hiçbir önemi yok. Zaten dinlemek için duyuyoruz her şeyi. Öylesine insan bir şey duymak istemez ki zaten. Bir şeyi öğrenmek, ezberlemek gibi şeyler için dinler ama eğer ki istemiyorsa istemeden duyar. Yani dinleme dinlemeden duymak hı hı. duymak zaten insanın istemeden yaptığı bir şey. Hiç kimse dinlemeden duymayı İsteyerek yapmaz. Ha, Duymak maruz kalıyoruz. Yani elimizde ha, değil. Evet. Oradan bir ses geliyor ve kulağımıza ulaşıyor. Evet. Elimizde değil yani. Elimizde Ama değil. Ama dinlemekte de bizim bir şeyimiz mi olmalı? Kendi işleri irademizle Ha. Yapıyoruz. İrademizle biz olaya katılmalıyız. Bizim katılmak gibi bir şeyimiz oluyor. Evet. Evet. Hmm. Duymakta sadece sesler gelir sağdan soldan ve sen ona maruz kalırsın. Dinlemekte sen iradeyle bu olaya katılıyorum diyorsun Bir diyor. tarafta sadece kulak çalışıyor, bir tarafta beyin de çalışıyor. Beyin ve irade de dedim evet. birazcık. Peki. Hı hı. E, Defne? Bence yani, bence de herkesin dediği gibi arada bir fark var. E, şimdi yine konsantre... Ee, bence duyarken böyle göz gezdirmek gibi yani çok dikkatli dinlemiyorsun pardon yani dinlemiyorsun evet ee, ama göz gezdirmek gibi o ama mesela dinlerken konsantre oluyorsun ve gerçekten o işe kendini veriyorsun o yaptığın dinlediğin şeye hı hı. kendini veriyorsun ve ilgini çeken bir şey oluyor genelde. İlgilenmek, karşılıklı olması, katılım göstermek. ...konsantre olmak, bütün bunlar... ...dinlemekle ilişkilendirdiniz. Sen bir de göz gezdirmek dedin... ...görme duyusuyla da... hani ...bir şeyi dikkatli bakmakla... ...göz gezdirip geçiştirmek gibi... ...diğer duyu organına benzettin bir de galiba. Duymak da böyle çok şey yani... ...nasıl diyeyim... ...çok fazla göz gezdirmek gibi oluyor... ...yani dikkatli yapmıyorsun. Tamam dikkat yok, katılım evet. yok... ...geçiştirme var biraz daha, hızlı bir evet. şey galiba. Peki Ece? Benim düşüncem şöyle... Şimdi duymak zaten herkesin dediği gibi kulağının ses girmesi. Ama sen bunu algıla, algılamadan da duyabilirsin. Hı hı. Ama dinlemek duyma yetisi olmadan da yapılabilir bence. Yani zaten arkadaşlarımızın dediği gibi hı hı. göz gezdirmek mesela. Hı hı. Böyle gözlerinle bile dinleyebiliyorsun yani. Öyle bir şey var. Hı hı. Böyle dinlemek azıcık daha insanın gözüne... Profesyonel gelebilir böyle, ama duymak yani şey yani direkt kulağına ses giriyor bir tek bence. <gülüyor> wow profes, propak <gülüyor> konuşamadım. Profesyonel bir şey diyorsun dinlemek için. Hatta ses olmadan bile mi dinleyebiliriz? Yani ses olmadan da dinleyebiliriz. Ee, yani çok basit örneklerden biri duda kokumak. Şimdi duyma yetisini kaybetmiş biri hayal edelim. Hı -hı. Ama böyle e, çok sevdiği bir şey anlatılıyor. E, o da dudak kokuyarak bu şeyi dinlemeye çalışabilir. Veya direkt yani o havayı bile alabilir yani. He, anladım. Dudak kokumak değil de havayı almak. Bir insanın böyle vücut dilini ya da o yüzündeki ifadelerden belki o hali dinlemek. Böyle bir şey mi? Evet. Hı -hı. Alp? Şimdi Defne dedi ya... E Hı -hı. Böyle ...göz gezdirmek dedi. Belki de ben oradan da biraz yola çıkarak... ...mesela... ...duyarken... ...farklı bir şeyle ilgilenebilirsiniz mesela. Hı hı. Annelerimiz bizi... ...mesela bir şey anlatıyoruz. Aynı anda bir şey... ...işini hallediyor. Aynı anda konuşuyoruz. Duyuyor musun diye soruyoruz. Evet, duyuyorum diyor. Hı hı. Yani belki de... ...dinlerken de o kişiye direkt... ...baktığın için... ...odağın belki orada olabilir yani. Tek kulaklarla da alakalı değil belki gözünle de ona baktığında ona e, adapte olabilirsin ona hı hı. konsantre olabiliyorsun Peki ee, kan şey ben şu konuda eceye katılmıyorum hı hı. o dinleme dinlemeyi mesela dudak okumak gibi söyledi ama ben dinlemenin içinde duymak da var. o dudak okumak yine dinleme Az önce Konuştuğumuz şeyler var içinde. Dinlemeye çok yakın ama hı hı. dinlemenin içinde duymak da var. Yani o anlamak, konsantre olmak şeylerinden. O şeyi anlamak, havaya girmek. Ha, o zaman gibi. şöyle sorayım. Yani duymuyorsun, bir ses yok ama o sessizlik içerisinde de bir şeyi dinliyorum der misin mesela? Dinliyorum demem. Mutlaka bir sesin hı. olması Ama mı? şey derim, anlıyorum derim mesela hı hı hı. buna katılmayan var mı peki ses yok ama iki kişi arasında ya da doğadasınız ya da başka bir yerde işte orada dinliyorum der misiniz yani Kaan ses olmadan yani duyma olmadan dinleme olmaz şey duymak bunun bir bileşeni diyor evet ikisi hı hı. Bir, biri olmadan diğeri olmaz diğeri olmadan biri olmaz ama yani da, daha çok önemli olan dinlemek Dinleme olmadan duyma olabilir ama. Evet, dinleme olmadan... ...duyma olabilir. Hı hı. Ama ama onu anlayamazsın. Konsantre olamazsın hı hı dinleme hı. olmadan. Ama dinleme için mutlaka... ...duyma şeyinin... E, nedir ona? ...duyusunun harekete geçmesi gerekiyor. Evet, i̇kisi birleşince... ...en iyisi öyle oluyor. Peki, Alp katılmıyor musun sen buna? Ben buna katılmıyorum. Şimdi ses olmadan dinleme ve duyma olmaz... ...dedi ya. Hı hı. Ben buna katılmıyorum. Mesela... Ece'nin dediği gibi diyelim duyma engellisiniz. Hı hı. Orada sadece dudak okumak değil de mesela bakıyorsunuz... ...o sırada böyle neşesine göre üzgünse üzgün bir şey anlatıyor... ...neşeli ise neşeli bir şey anlatıyor gibi hayal gücünüz aslında ne dediğini düşünebilirsiniz. Yani dinlemek için illa ses olmasına gerek yok. Aslında biraz duygulara da göre ne dediğini düşünebilirsiniz bence. Hı hı. Biraz hissetmekle ilgili bir şey mi var orada? Evet. Ya aslında ona e, Türkçe'de duyumsamak deniyor. Yani hissetmekten çok. Yani sens etmek bir şeyi. Duyumsamak deyince de böyle çok şey bir sözcükmüş gibi. <gülüyor> e, ama öyle bir ifade var. Ece? Şey, şöyle de olabilir. Şimdi dinlemeye azıcık daha duygusal bir şey kattık böyle. Hı -hı, ee, hı. Dinlemek azıcık daha duygusallaşmak gibi de olabilir mi? Mesela annemizi dinliyoruz babamızı hı hı. dinliyoruz böyle atıyorum yaz kampına gittiniz böyle çok uzun süre ayrı kaldınız hı hı. birlikte kavuşunca böyle onların mesela seni çok özledik dediklerini dinliyorsunuz böyle her şey baştan baştan tekrarlasalar seni çok özledik nasıldın iyi miydi hı hı. diye deseler de onu hala sen dinliyorsun üst üste üst üste ama e, mesela diyelim ki e, tüm gün beraberdik hı hı. hastaydık mesela evde e, anne sana ilaç veriyor böyle her 5 dakikada bir atıyorum. Evet, evet. İşte e, böyle anne nasılsın iyi misin tekrar tekrar söylediğinde bu sefer dinleniyor, dinlemiyorsun böyle. Hı hı. Daha duygusal bir şeye giriyor böyle bazen de. Aslında sözcüklerden daha öte bir şey. ...gibi söylüyorsun sanki... ...her evet. zaman sözcükle de sınırlı değil... ...şimdi... E, ...duymakla dinlemek arasında... ...bir fark var mı deyince... ...duymanın daha... ...fiziksel bir şey... ...dinlemenin daha zihinsel bir yanı da var... ...dediniz... ...konsantre olmak bir şeye... ...odaklanmak, dikkatini vermek... ...katılmak, katılım göstermek... ...karşılıklı olması... ...hatta bir ara Ece profesyonel bir şey bu... ...diğerine göre dedi... Bir müzik arası verelim. Bir soru daha var aklımda. Onun üzerinden tartışmaya devam edelim. Duymak ve dinlemek arasındaki fark üzerine konuştuk. Şimdi bir sorum daha var. Neleri dinliyoruz? Yani her dinleme aynı dinleme mi? Bir sürü şey dinliyoruz çünkü. Hadi duymakla arasındaki farkı gördük. Neler dinliyoruz bu hayatta? Defne? Bence aslında bu da duymak ve dinlemek gibi oluyor. Yani bazı şeylerde dinlerken... Böyle kendimizi yine verebiliyoruz ona ee, ama bazılarında da böyle yani yine dinliyoruz hı hı. ama daha çok böyle ilgimizi çeken bir şey eğer olmazsa e, çok böyle şey yapmıyoruz yani duymak gibi oluyor o da. Tamam o zaman bir, bir şekilde sen bir nitelik söyledin ilgimizi çeken şeyleri dinliyoruz gibi. Yani ben daha böyle aslında somut bir şey sordum şunu dinlemek bunu dinlemek gibi hani işaret etsen hani az önce ders dinlemek dendi mesela. Sen daha çok nitelik bildirdin yani ilgimizi çekenleri dinliyoruz gibi. Ama yine o da şeye giriyor mesela e ders gibi mesela. Yani burada biz eğleniyoruz ama tabii ki gidip matematik dersinde bu kadar eğlenmiyoruz mesela yani. <gülüyor> Buraya daha mı dikkatini veriyorsun? Evet. Ne güzel. <gülüyor> Alp neleri dinliyoruz? Mesela duymak ve dinlemek arasında fark dedik ya. Hı hı. Duymak sadece duyuyoruz dedik. Mesela duymak böyle daha çok boşluğumuza geliyordur belki. Hı -hı. Mesela o anlatıyor bizim bir boşluğumuza geldi daldık veya içimiz geçmiş duymadık. Ama dinlemek işte mesela bizim yanımıza bir arkadaşımız geldi şey dedi ya bugün çok kötü bir gün geçirdim dedi. Hı -hı. O zaman daha çok ilgiyle dinleyebiliyoruz. Arkadaşını dinlemek. Yani ama arkadaşın derken... ...sana iç dünyasını açan birini dinlemek, Aynen, dinlemek mesela, mesela. Bazı arkadaşlarımız seviyoruz... ...bazı arkadaşlarımıza mesela kavgalı ölüyoruz... ...ne bileyim yani ısınamıyoruz... Hı -hı. ...onlar bir şey anlatırken böyle duyuyoruz... ...çok ilgilenmiyoruz ama mesela... ...en yakın arkadaşınız size bir dertle geldi... ...onu çok iyi dinliyorsunuz. Peki, iç dünyasını açan birini dinlemek... ...hatta biraz dertli birini dinlemek... ...Ece? Alp'in dediği gibi... E ...değişik durumlarda... dinliyor bazen daha ağırlıklı. Hı hı. Ee, şey mesela... ...zaten az önceki kamp örneği gibi... E, ...birisi böyle... ...sana duygusal bir şey söylerken... ...böyle daha duygusal ağırlıklı... Hı hı. E, ...bir şey söylerken... ...daha böyle... ...konsantre olarak dinliyorsun. Hı hı. Ama mesela birisi direkt... Ee, ...diyelim ki... ...arkadaşın tatilden geldi... ...tatilini anlatıyor... ...yani böyle... ...daha duygusal ağırlıklı şeyleri dinlerken... ...daha böyle ağırlıklı dinliyoruz... ...öbür şeylerde de dinliyoruz ama... Yani, ...yani tamamen konsantre olmuyoruz... ...çünkü böyle... ...duygusal şeyler söylenirken... ...böyle birisi senden... ...yardım isterken mesela... ...sen ona böyle... ...mesela önerilerde bulunabilirsin... ...senden bir şey istiyor olabilir böyle öyle bir de kendinle Hı. alakalı olunca da daha fazla dinliyorsun seninle alakalı olması şimdi onu soracaktım ben de sana duygusal ağırlıklı şeyleri dinliyoruz dedin ya arkadaşın tatilde diyelim ki balıklarla ilgilenmiş ve senin de ilgi alın onlara dair işte başına gelen olayları anlatıyor hiç duygusal bir şey değil bu sadece senin ilgi alanın olan bir şey olduğu için mesela dinler misin? Dinlerim ama yani demeye çalıştığım şey duygusal ağırlıklı bir şey olduğunda çoğunlukla e, anlatılan kişiden yardım bekleniyor. Hı hı. O yüzden duygusal şeyleri daha yani ağırlıklı dinleriz böyle. Bir de özellikle e, yardım istenince dinleyen kişiden. Peki dinlemenin aslında bir tür yardım etmeyle de ilişkileniyor zihninde. Tamam kan. <gülüyor> Bu duygusal ağırlıklı şeyleri eğlendiğimiz sevdiğimiz şeyleri filan dinleyebiliyoruz ama aslında en çok neyi dinleriz? Cevap sorusunun bir cevabı yok çünkü kişiden kişiye değişiyor. Herkes aynı şeyi sevmiyor. Hı -hı. Bazısı duygusal şeyler dinlemeyi sevmez. Bazısı bizim eğlenceli dediğimiz şeyleri sıkıcı der, sıkıcı dediğimiz şeylere eğlenceli der. İşte herkes aslında kendi dikkatine göre dinliyor galiba. İşte Onun bunun dikkatini. için. Toplu bir cevap verilemez. Yo ben aslında şey türleri sordum işte. Şu ana kadar <gülüyor> ders dinlemek, müzik dinlemek, birinin derdini dinlemek, duygusal ağırlığı olan bir şey dinlemek. Bu tarz şeyler geldi. Alp? Mesela bazen böyle bütün aile salonda toplanırsınız böyle konuşursunuz ya böyle Hı -hı. komik an anılarınız hakkında konuşursunuz... Hı -hı. İşte o zaman eğlenceli bir ortam ailenizlesiniz hem yakınlarınızla hem de böyle komik Hı -hı. sıcak bir ortam olduğu için de böyle dinleyebilirsiniz çünkü. Yani aslında böyle ilgi alanını da geçtim biraz daha uygun yerde de uygun yani uygun yer uygun zaman uygun kişiler olduğunda bu için tuttuğunuzda da dinleyebiliyorsunuz bence. Yine aslında duygusal ağırlıktan bahsediyorsun bu sefer dertli yok. Eğlenceli, güzel anılar, ortak bir alan var orayı dinlemek Sevdiğimiz gibi. Kişi Se yani. Sevmekle de ilgili. Ece? Ee, böyle bazen mesela seninle alakalı olunca dedik ya seninle alakalı kötü bir şey olunca da dinliyorsun. Mesela matematik dersini dinlemiyordum. Hı hı. Sonra da öğretmenin niye dinlemiyorsun dedi. Seninle hı. konuşmaya başladı bu konuda. Sen de e, bunu dinlemek, bunu dinlemezsen başın daha fazla belaya girecek. Bize dair kötü sözler söylendiğinde onları dinlemekle ilgili ne düşünüyorsun? E, onları dinlemekle ilgili de e, yani aynı düşünüyorum hemen hemen. Hı. Birisi gelip sana küfür etse, hı hı. <gülüyor> sen onu dinlerdin. Hı hı. E, sonra da karşılık verildim. E, i̇şte öyle. Küfürleri de dinliyoruz mesela. <Gülüyor> Peki, e, şey Defne? Yani mesela bence... E, hı hı. ...dinlerken e, bazen yani... ...daha böyle arkadaşımızın dertlerini dinlerken... E, ...Ece dedi ya... ...o zaman mesela daha çok ona böyle öneri veririz... ...veya ona yardım etmeye çalışırız... ...daha böyle... E, ...teselli etmeye çalışırız onu... Hı. ...ama mesela o bize tatilini anlattığında... Bence o da yine duymak gibi olur yani çünkü onun tatili bizi çok ilgilendirmeyen bir şey hı hı. ve eğer tatilin içinde de ilgi çeken bir şeyimiz varsa bile yani yine de hala yani duymakla dinlemek arasında olur yani ne dinlersin ne de duyarsın <gülüyor> Anladım çok... yarı yarıya dinlemek evet. gibi Peki kan şey bu dinleme dinleme yine kendimizle alakalı şeyleri dinleriz ama mesela bir anne düşünelim bir de bebek Hı -hı. anne bebeğin mesela kendi canından bile daha çok seviyor Hı -hı. onunla alakalı bir şey olduğunda kendisine kendisiyle alakalı bir şey olduysa yani bebeğin bebeğine olan şeyi daha dikkatle dinler Hı -hı. bu ...objeleri ya da kişileri sevmekle... aslında birine ilgi göstermek... ...bakım vermek, özen göstermek... ...onun sana... Yani bu, ...ihtiyacının olması... ...bu, bu da ke kendinin de ötesi olabilir yani... ...sınır yok... Ha, ...enteresanmış bak bu... ...düşünmek lazım... ...Alp? Bazen de... <gülüyor> ...bazen de mesela... ...dinlemek yerine duymak... ...gibi yapabiliriz mesela... ...babamız konuşuyor... Hı -hı. yani ...ve annemiz... ...yani... O konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, siz böyle duymuyorsunuz, yani dinlemiyorsunuz, duyuyorsunuz, başka bir şeye ilgileniyorsunuz. Ondan sonra böyle tam sonunda komik bir şey söylüyüp gülmeye başlıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz o gülüyor. Şimdi anlamamış gibi olmak için de bazen rol yapabiliyoruz mesela. Duy yani dinlemek <gülüyor> yerine duymak yapıyoruz ama mesela sevdiğimiz kişi olduğu için veya normal bir kişi olduğu için... ...arkadaş ortamında da olabilir... ...böyle sizi de gülmüş gibi yapıyorsun ...ha ha ha çok komik yapıyorsun ...ama aslında dinlememişsin... ...aynen aslında Aha. dinlemek yok orada... ...yani onlar aslında biraz da... ...mesela önemli bir şey de anlatıyorsa... Hı. ...duymamışsan da... ...işte din, yani... E, ...dinlemiş gibi yapıyorsun... ...çünkü Doğru. kırılmasın yani... ...bazen de rol yapıyorlar... ...peki... ...dinlemek için baya bir duygusal şey... ...gerekiyormuş gibi bahsettiniz... ...duygusal bir angajman var... ...içine girmek var gibi... Yani dikkatini, ilgini o kişiye dönmek ve özellikle de onun duygularını da anlamak üzerinden yorumladınız. Son bir şey, iyi bir dinleyici şöyle dinler deseniz, nasıl dersiniz? Mesela iyi bir dinleyici şöyle dinler. Kısa kısa herkesten alayım hadi. Kan. Konsentrasyonunu ve dikkatini verir her konuya. Dikkatini vererek dinler, evet. oraya odaklanarak evet. dinler. Peki... Defne? Bence de yani daha çok böyle dikkatini verir, e, odaklanır. Hı hı, benzer bir şey Aynı düşünüyorsun. Şey Ece? Ee, bence bir dinleyici içeriden böyle içerilere doğru o kadar derin dinler ki böyle e, bir olayın bir olayı anlatırken olayın kökü anlatılmaz. Ama o dinleyici, dinleyici o kadar iyi derine dinler ki hı hı. onu bile çözebilir yani. Güzel. Duymak çok kulakla dışarıda bir şey, dinlemek çok içeride derinleşen bir şey gibi. Uh -huh. Güzel. Alp? Yani bence yine duygusal gideceğim ben. Bence iyi bir dinleyici mesela karşındaki derdini anlatıyorsa o da dertlenmeli. Uh -huh. Karşıdaki mutlu, neşeli bir şey anlatıyorsa o da neşelenmeli bence. Yani anlattığı şeyi dinleyip ona göre halini böyle hislerini değiştirmesi lazım. Aslında diğerinin duygularına eşlik eden gibi bir şey Aynen söylüyorsun. Aynen mesela diğeri böyle çok büyük derdini anlatırken diğeri gülüp eğlenemez yani. Hı -hı. O da dertlenir. Anladım. Bir şekilde dinlemede karşılıklı olmak ya da eşlik etmek fikri var. Ben yani kısaca empati kurmalıyorum. Güzel tartıştık. Duymak ile dinlemek arasındaki fark neleri dinleriz? İyi bir dinleyici nasıl olur? Bu sorular üzerine düşündük. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.